Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, doğa korumaya çalışan yaşam savunucuları madde 80'in geri çekilmesi için bir araya gelerek 80. madde tehdidine karşı bir metin oluşturdu. Türkiye'deki hemen her çevre aktivisti STK ve oluşumun katılımıyla ortaya çıkan metinde imzasının olmasını isteyen aktivistlerin basın açıklamasının yapıldığı güne kadar imzacı olabilecekleri de metin içinde belirtiliyor. Çevre aktivistlerinin birlikte kaleme aldığı 80. maddeden vazgeçilmelidir metni şu şekilde. Madde 80 doğanın, yaşamın ve geleceğin yok edilmesidir. Bu çılgınlıktan vazgeçilmelidir. Kamuoyunda gündeme 70. madde olarak giren ve bu isimle Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken bir gecede 75. madde adını alarak sabaha karşı meclisten geçirilen yeni adıyla 80. madde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Mevcut işleyişinde kazandığımız pek çok davanın çeşitli yollarla iptal ettirildiği, bakanlığın ÇED gerekli değildir kararları, yandaş bilirkişi raporları, verdikleri kararlar yüzünden sürgüne gönderilen mahkeme heyetleriyle zaten bir çıkmazda olan hukuk sistemi 80. madde ile artık yok hükmündedir. Madde 80, varoluşun şarkısına, börtü böceğin hayvanın mahremine, insanın hafızasına ve nefesine yapılan bir darbedir. Doğaya, kentlere, yaşama karşı açık bir savaş ilanıdır. Madde 80, yurttaşların kendi vergileriyle Türkiye'nin yarınlarına ipotek koyulması demektir. Madde 80, hukukun üstünlüğü kavramının şirketlerin üstünlüğü olarak değiştirilmesidir. Madde 80, Bakanlar Kurulu'nun toplumun ve hukukun üstüne geçirilmesi demektir. Madde 80, bildiğimiz anlamda hukukun ortadan kaldırılması tüm varlıkların tek kaynağı olan doğa üzerinde cirit atacak akıl almaz bir sermaye tahakkümünün yeni bir düzen tanımlamasıdır. Biz, yaşamı ve yaşam alanlarını savunan doğa ve kent örgütlerinin ve hukukçularının Madde 80'e karşı tavrı çok net zeminlere sahiptir. Bu yıkım aracı, madde, hayatın akışını ve şirket faaliyetine dönüştürmekte, ülkenin tüm doğal varlıklarını itirazsız meta haline getirmektedir. Bu katliam yasası, yetki sahibi olan siyasi partiler tarafından derhal varoluş sebebi yasalarının anayasaya uygunluğunu denetlemek olan Anayasa Mahkemesi'ne götürülmelidir. Halkın meclisteki temsilcilerinin bu konuda vakit kaybetme lüksü olamaz. Bu yıkım yasasına karşı sessiz kalmayı ise akıllarına dahi getirmemelidirler. Yaşam alanlarımızı şirketlere devreden ve bunu hukuk eliyle veya hukuksuzca gerçekleştiren hiçbir adım kabul edilemez. Halkın meclisteki temsilcileri itiraz yöntemlerini gözden geçirmeli ve anayasa mahkemesi üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Bu yasa doğaya ve kentlere darbedir. Derhal iptal edilmelidir. Anayasa mahkemesinin de bu yasa önüne geldiğinde yapması gereken açıktır. Doğaya ve yaşam hakkına darbe niteliğindeki bu yasayı derhal iptal etmek. Eğer bu yasayı iptal etmezseniz siz de hukuku yaşamın celladı haline getirecek bu çılgınlığa su taşımış hukukçular olarak hatırlanacaksınız. Bu talan çağına ortak olacaksınız. Türkiye'nin tüm yaşam savunucuları sizden hukuki görevlerinizi yerine getirmenizi, kısaca işinizi yapmanızı bekliyor. Bizler, doğa, hayvan ve kent örgütleri, duyarlı hukukçu ve siyasetçiler, yaşam savunucuları, kısacası yaşamın ta kendisi olarak hayvanlar, çocuklar ve yaşanılabilir bir dünya için Toprağı, suyu, havayı çıkarsız bir şekilde doğayı savunuyoruz. Kentleri, doğayı ve yarınları hiçe sayan iktidar, bürokrat ve şirketlere karşı her türlü mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Yaşam için, umut için, gelecek için direneceğiz dendi açıklamada. İzmir'in Seferhisar ilçesinin kurtuluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen program kapsamında Sığacık körfezine Greenpeace'in dünyaca ünlü gemisi Rainbow Warrior demirledi. Sefer tarafından 2 gün boyunca ziyaret edilecek, Sefer Hisarlılar 2 gün boyunca efsane gemiyi yakından görme inceleme fırsatı yakalayacak. Belediyenin başlattığı enerji devrimine eşlik etmek için 15 kişilik ekibiyle gelen Greenpeace, Güneş'e yelken aç sloganıyla yenilenebilir enerji kullanımıyla ilgili çalışmalar yapacak ve Sefer yapılanları yerinde inceleyecek. Aynı gün yaz tatillerine Seferisar Belediyesi spor okullarında geçen öğrencilere düzenlenecek törenle başarı belgeleri verilecek ve Rainbow Warrior gemisi gezdirilecek. Gerçekleşecek ikinci etkinlik ise yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ve ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilecek Colors of Sky, havanın renkleri isimli gösteri olacak. 10 Eylül Cumartesi günü saat 10.30'da sağcık girilen mevkinde havalanacak dev balon. Gökyüzünden Sefer Hisar'ı selamlayacak ve Haziran 2017'de Sefer Hisar'da planlanan balon festivalinin ön hazırlığı böylece yapılmış olacak. 11 Eylül günü ise saat 13'te Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Şükran Çelengi sunulmasının ardından saat 20.30'da İzletgül Stadyumunda Türk pop müziğinin usta isimleri Ali Kocatepe ve Aysun Kocatepe Seferberlikten Cumhuriyete Şarkılar Türküler programıyla Sefer Hisarlarla buluşacak. Rusya'da kırmızıya dönen Daldikan Nehri büyük bir merak uyandırdı. Yetkililer nehrin neden renk değiştirdiği ve çevreye verebileceği zararı araştırıyor. Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı yakında bir meteoroloji fabrikasından gelen tanımlanmamış bir kimyasalın kırmızılaşmaya yol açmış olabileceğini açıkladı. Nehrin yakınındaki fabrika sahibi ise dünyanın en büyük nikel üreticisi olan Norilsk Nikel. Olayla bir bağlantısı olmadığını iddia ediyor ve bir boru hattının kırılmasıyla sızıntı olması iddiasını kendisi reddetti. Bölgede yaşayan insanlar yerel gazete News'a nehrin daha önce de renk değiştirmiş olduğunu iletti. Nehrin salı günü rengini değiştiren etkenin hala ne olduğu araştırma konusu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri